Var. ve teyemmümü daha önce taharat babında bunu anlatmıştık. Bir darbeyle ellerini toprağa vuracak yahutta yeryüzün yer cinsinden olan şeye vuracak. Ondan sonra eğer ellerine toprak yapıştıysa birbirine vuracak ve da üfürecek. Ondan sonra ilk önce yüzünden başlayarak sol el sağ el üzerinde. Sağ el sol el üzerine ve bu şekilde teyemmüm yapılmış oluyor. Ancak Ebu Hanin Ferahimahullah diyor ki teyemmüm yüz için bir darbe eller için bir darbe yani iki darbe ve bu darbe tırnaklardan dirseklere kadar olması gerekiyor diyor Ebu Hanife rahimeullah. Ve bu konudaki hadisler muhaddisler bir ittifak diyorlar ki bu hadis zayıftır. Ve size dikkatli hatırlıyorsanız Ammar bin Yasir'in